İyi bir rüzgar haberi getiriyorum ona. Ama gerçekten iyi bir rüzgar mı bu? Bizi ölüme, yıkıma götüren bir rüzgar bu. Yani mobidikin rüzgari rüzgarı bu. Bu güzel rüzgar olsa olsa o kahrolası balık için güzel. İşte bana çevirdiği namlu. Ta kendisi işte bu benim elimde. Şimdi elimde tuttuğum tüfeğin ta kendisiyle öldürecekti beni. Öyle ya tüm gemicilerin canına kıyılsa da kılı kıpırdamaz onun. Hiçbir kasırga karşısında yelken indirmeyeceğini söylemiyor mu? Gökleri gören seksantını parçalamadı mı? Bu tehlikeli denizlerde kör bir paraketenin yardımıyla ilerlemeye kalkmıyor mu? Tayfunun ortasında ille de yıldırım savar istemem diye tutturmadı mı? Bu çılgın ihtiyarın kendisiyle birlikte geminin tayfasını da yıkıma sürüklemesine kuzular gibi göz mü yumacağız? Evet, geminin başına bir bela gelirse bile bile otuza yakın adamın kanına girecek. Elimi ateşe koyarım ki abın keyfine kalırsa bu geminin başına mutlaka bir bela gelecek. Oysa şimdi şu an yok olsa ortadan bu cinayeti işlemekten kurtulacak. Sayıklıyor mu uykusunda? Evet şurada tam şurada uyuyor. Uyuyor değil mi? Evet ama yaşıyor. Birazdan da uyanacak. İşte o zaman sana karşı koyamayacağım ihtiyar. Ne akıl dinlersin sen ne sızlanma ne de yalvarma. Tüm bunları hor görürsün sen. Körü körüne verdiğin buyrukların körü körüne yerine getirilmesini istersin yalnız. Evet, sence adamların hepsi yemin ettiler seninle beraber. Her birimiz birer ahab olduk sana kalırsa. Tanrı korusun. Bir başka çaresi yok mu bunun? Yasalara uygun bir çare. Hapsedip yurda götürsek. Olur mu hiç? Bu ihtiyarın dipdiri ellerinden dipdiri gücü koparabilir mi hiç? Sersem olmalı böyle bir şey yapmaya kalkmak için. Diyelim ki elini kolunu bağladık. İplerle, halatlarla sarıp sarmaladık. Şu kamerada yerdeki halkalara zincirledik. O zaman, kafese konulmuş bir kaplandan daha korkunç olur o. Bunu görmeye dayanamam. Ulumalarını duymamanın çaresini bulamam. Bu uzun dönüş yolunda, ne rahatım kalır, ne uykum, ne aklım. Öyleyse, ne kalıyor yapacak? Yüzlerce mil uzakta kara. En yakın yer Japonya. Oraya da gidilemez. Açık denizdeyim burada. Yasalarla aramda, ''Tüm bir kıta ve iki okyanus var.'' ''Evet, evet öyle.'' ''Gökyüzü katil olacak bir adamı, yıldırımlarıyla yakıp, yorganıyla birlikte kül etse, katil mi sayılır gökyüzü?'' ''Ben bir katil mi olurum eğer?'' Bunu söylerken yan yan bakıp, yavaş yavaş, sessizce, dolu tüfeğin namlusunu kapıya dayadı. İçeride, tam şurada, şu hizada, abın hamağı sallanıp durur. Başı bu yandadır. Starbark şimdi tetiğe bir dokunsa, ölümden kurtulur. Karısını, çocuğunu yeniden kucaklayabilir. Ah Mary, ah oğlum, oğlum. İhtiyar seni öldürüp kendine getirmezsem bir haftaya kalmaz Starbuck'ın ölüsü tüm tayfa ile birlikte. Kim bilir hangi derinliklere inecek. Ey Ulu Tanrı neredesin? Yapayım mı bu işi? Yapayım mı? Rüzgar dindi, değişti kaptan. Trinket yelkeniyle Grandi yelkenleri açıldı ve camadana vuruldu. Gemi rotasında ''Çekilin geri! Ah Moby Dick! Yüreğinden vurdum seni sonunda!'' Starbuck'ın sesi, o uzun sessiz düşü dile getirmişçesine, yaşlı adamın acılarla dolu uykusundan bu söz fışkırı verdi birden. Kapıya doğrulan tüfek, bir sarhoşun elindeymiş gibi sarsılıyordu. Starbuck, bir melekle cenkleşiyordu sanki. Sonunda döndü, tüfeği yerine koyup oradan uzaklaştı. Çok derin uyuyor Stubb. Sen aşağı git, uyandır da söyle, benim işim var güvertede, ne söyleyeceğini biliyorsun. Ertesi sabah, henüz durulmayan denizde ağır ağır yuvarlanan koskoca dalgalar, pekuotun kaynaşan dümen sularında koşuyor, açılmış dev avuçları gibi gemiyi itiyorlardı. Bol bol esen rüzgar öyle zorlu, öyle sürüklüydü ki gökler ve hava bile şişmiş koca yelkenleri andırıyordu. Tüm dünya rüzgâra kapılmış, pupa yelken gidiyordu. Sabahın göz kamaştırıcı aydınlığı içinde, gözle görülmeyen güneşin nerede olduğu, süngü gibi keskin ışınlarından anlaşılıyordu ancak. Her şey Babil kralı ve kraliçelerinin görkemiyle parlıyor gibiydi. İçinde altın eritilen bir potayı andıran deniz, ışık ve ateşle dolup taşıyordu. Uzun süre büyülü bir sessizliğe dalan Ahab, herkesten uzak duruyordu. Geminin civadrası denize doğru eğildikçe, dönüp önüne düşen keskin gün ışığına bakıyordu. Sonra güneş yine geminin arkasına düşünce, sönmek üzere olan son sarı ışıkların kendi dümen sularıyla nasıl kaynaştığını seyrediyordu. Ha, ''Gemim şimdi seni gören güneşin arabası sanır.'' ''Hey, puruvanın önündeki tüm milletler, güneşi getiriyorum size, hayda! Koşulun arabama uzak dalgalar, hey! Ardı ardına koşulmuş deniz atlarını sürüyorum önümde.'' Ama bir şey kafasını kurcaladı ansızın. Kendine gelip dümene koştu. Boğuk bir sesle geminin hangi yöne gittiğini sordu. ''Doğu güneydoğu kaptan'' dedi. Dümenci ürkerek Ahab bir yumruk savurdu adama yalan söylüyorsun sabahın bu saatinde doğuya gidilir de güneş arkasında mı kalır geminin bunu duyunca herkes de ona kaldı Ahab'ın gördüğü şey her nedense hepsinin gözünden kaçmıştı böylesine açıkça göz önünde olduğu için herhalde. Ahab başını pusula dolabına sokup ibreye baktı, havaya kaldırdığı kolu yavaşça yanına düştü, bir an neredeyse sendeler gibi oldu. Arkasında duran Starbuck da pusulaya baktı. Bir Birdene görsün, her iki pusula da doğuyu gösteriyordu ama Pequod'un batıya gittiği de su götürmezdi. Gemicilerin çılgınca bir telaşa düşmelerine vakit kalmadan Ahab kuru bir gülüşle bağırdı, anladım. ''Bir kez daha olmuştu bu. Bay Starbuck, dünkü yıldırımlar bizim pusulaları bozdu. Olan bu. Böyle bir şey duymuşluğun vardır herhalde.'' Yüzü solan ikinci kaptan kara kara düşüncelere daldı. ''Evet duydum ama hiç görmüş değilim.'' dedi. Burada şunu söylemeliyiz ki azgın fırtınalara tutulan gemilerin başına birçok kez gelmiştir bu. Herkesin bildiği gibi pusula ibresinin mıknatısı havadaki elektrikle aynı özlendir. Onun için bu çeşit şeylerin olmasına pek şaşmamalı. Yıldırım gemiye doğrudan doğruya çarptıp da direklerin serenlerinin bir kısmı yıkılınca daha garibi de görülür. Pusuladaki mıknatıs gücü de yok olur. Her iki durumda da ibreler bozulan ya da yok olan eski mıknatıs güçlerini bulamazlar artık ve bir gemide pusula dolabındaki pusula bir bozuldu mu ambarın en dibinde de olsa öteki pusulaların hepsi bozulmuş demektir. Pusula dolabının önünde durup yön değiştiren ibrelere bakan Ahab elini yanlamasına uzatıp güneşin durumunu hesapladı ve ibrelerin tam ters yönü gösterdiklerini anlayınca geminin rotasının da buna göre değiştirilmesi için gerekli buyrukları verdi. Serenler öteki yana çevrildi ve Pequot yılmayan provasını yeniden rüzgara karşı dikti. Çünkü güzel sandıkları o rüzgar gemiyi aldatmıştı sadece. O sırada Starbuck içinden geçenleri açığa vurmadan, bir tek şey söylemeden, gereken buyrukları vermekle yetindi. Stubb'la Flask de ikinci kaptanın duygularını bir dereceye kadar paylaşır görünmekle beraber, hiç ses çıkarmadan söylenenleri yaptılar. Denizcilere gelince, Kimi alttan alta homurdanıyordu ama hepsinin kaderden çok ahaptan korktukları da besbelliydi. Putlara tapan zıpkıncılar her zamanki gibi kayıtsız görünüyorlardı. Onların duydukları yılmak nedir bilmeyen Ahab'ın yüreğinden kendi yabansı yüreklerine akan bir çeşit mıknatıs gücüydü olsa olsa. Yaşlı kaptan bir süre fırtınalı düşünceler içinde güverteye arşınladı. Takma bacağı kayıp da dün Yere fırlatıp kırdığı sekstantının bakır borularını görünce şöyle dedi. Gökleri seyretmeye kalkan zavallı, kendini beğenmiş güneş kılavuzu. Dün seni parçaladım ben. Bugün de pusulalar benim hakkımdan gelecekte az kalsın. Evet, evet ama ahap, mıknatısı da avucunda tutuyor şimdilik. Bay Starbuck, sapsız bir kargı getir bana. Bir çekiç, bir de yelken dikmek için kullandığın iğnelerin en küçüğünü. Çabuk ol. Abın böyle birdenbire harekete geçmesinde başka kaygılar da vardı herhalde. Herkesi düşündüren bu garip pusula işinde ince bir ustalık göstererek adamlarını yüreklendirmek istemiş olabilirdi. Üstelik yaşlı kaptan çok iyi biliyordu ki tamamıyla yön değiştiren bir pusulayla gemiyi yürütmenin bir dereceye kadar yolu da olsa kuruntulu adamlar bunda bir uğursuzluk görecekler korkuya kapılacaklardı. İkinci kaptan istediklerini getirince Ahab serin kanlı bir tavırla gemicilere baktı. Çocuklar dedi. Yıldırım koca Ahab'ın ibrelerini ters yöne çevirdi ama Ahab şu çelik parçasıyla bir ibre yapıp yine de yoluna gider dost doğru. Bu söz üzerine adamları emir kullarına özgü bir hayranlıkla birbirlerine baktılar. Büyülenmiş gözlerle kaptanın yapacağı gizemli işi beklediler ama Starbuck başını çevirdi. Ahab çekiçle bir vuruşta kargının çelik ağzını kopardı, geri kalan uzun demir çubuğu ikinci kaptana uzatarak onu güverteye değdirmeden dimdik tutmasını buyurdu. Bu demirin ucuna çekiçle üst üste birkaç kez daha vurduktan sonra körelttiği iğneyi Starbuck'ın elindeki çubuğun üstüne koydu ve şimdi daha hafifçe dövdü çekiçle. Bu da bittikten sonra anlaşılmaz bir şeyler daha yaptı bu iğneyle. Niçin yapıyordu bunları? Çeliğe mıknatıs vermek için mi yoksa gemicilerin korku dolu saygısını arttırmak için mi? Tanrı bilir derken bir iplik istedi. Pusula dolabına giderek ters yön gösteren ibreleri çıkardı. Yelken dikmek için kullanılan iğneyi ortasından bağlayıp pusula kadranının üstünde yatay olarak tuttu. İlkin çelik iğne fırıl fırıl dönmeye her iki ucundan titremeye başladı ama sonunda yerli yerinde durdu. Olanca dikkatiyle bu sonucu bekleyen Ahab pusula dolabından bir adım gerileyip eliyle iğneyi gösterdi. Gelin görün sizlerde. Ahab mıknatısla nasıl başa çıkıyormuş dedi. Güneş doğuda bu pusula da yemin ediyor güneşin doğuda olduğuna. Birer birer hepsi gelip baktı pusulaya. Öyle bilgisizdiler ki kendi gözleriyle görmeseler inanmayacaklardı buna. Sonra yine birer birer sessizce uzaklaştılar. Ahab'ın dünyayı küçümseyen, zafer ışığıyla parlayan gözlerinde tüm açıklığıyla okunuyordu o uğursuz gururu. Bahtsız Pekuot'un bu seferi boyunca parakete ve halat binde bir kullanılmıştı. Kimi ticaret gemileri ve çoğu balina gemileri seferdeyken teknenin yerini başka yollardan da anlayabileceklerine güvenip parakete atmazlar. Ama her şeyden fazla adet yerini bulsun diye geminin rotasıyla birlikte aşağı yukarı saatte kaç mil yaptığını kara tahtaya yazarlar günü gününe. Durum Pequod'ta da böyleydi. Uzun süredir el sürülmeyen tahta makaralı parakete kıç küpeştesinin tam altında asılı duruyordu. Yağmurdan, dalgalardan ıslanmış, güneşten, rüzgardan yıpranmıştı. Tüm doğa, bu boşuna asılı duran şeyi çürütmek için elinden geleni yapmıştı sanki. Ahab'ın aklı başka yerdeydi ama pusula sahnesinden birkaç saat sonra gözü parakete makarasına ilişince sekstantı nasıl kırdığını ve paraketeye güvendiği konusunda nasıl çılgınca yeminler ettiğini anımsadı. Gemi bata çıka gidiyor, kaynaşan dalgalar arkamızdan şırıl şırıl akıyordu. ''Hey baştakiler, parakete'ye atın.'' İki gemici geldi. ''Biriniz tutun makarayı, ben parakete'ye atarım.'' Geminin tam kıçına rüzgar altına geldiler. Çaprazlama esen yerlerin gücüyle, orada güverte, her iki yandan hızla akan köpüklü sulara batıyordu neredeyse. Man Adalı, halatın sarılı olduğu makarayı aldı, iki yandan çıkan saplarından tutup havaya kaldırdı. Parakete'yi aşağı doğru sarkıtarak Ahab'ın gelmesini bekledi. Ahab, Man Adalı'nın önünde durdu. Hemen denize atmak üzere 30-40 halka halat boşalttı. O sırada gözlerini kaptandan ve halattan ayırmayan yaşlı gemici konuşmayı göze aldı. Kaptan dedi, ben bu halata güvenmiyorum. Yıpranmış bu. Uzun süre güneşte suda kala kala berbat